Aşık peygamberi geldi. bu Bekri götürdüler oradan. Onu görünce... <gülüyor> ...hamd etti Rabbine. Ya sana bir şey olsaydı ya Allah. ne yapardık diye. Onu görünce verdi. Onu görünce ayıldı sevgili peygamberim. Öylesine zulümler yapıyorlardı ki. Etrafında garipler, kadınlar, masumlar, çocuklar. <gülüyor> söylemeyin diyordu. Sakın imanınızı söylemeyin. Bu müşrikler size çok zulüm yaparlar, işkence yaparlar. Sakın iman ettiğinizi söylemeyin, saklayın. Ben söyleyeyim, ben gözlerim her şeyi. Sadece ben söyleyeyim, siz susun, açıklamayın. Ama ne yapsındı müminler? İman etmişlerdi bir kere. Öyle bir iman ki, iman edince yüzlerinin rengi değişmişti. Gözlerinin bakışları değişmişti. Ellerinin tutuşu, ayaklarının yürüyüşü değişmişti. Ne yapsın dışında? Müşrikler onları yüzlerinin renginden tanımaya başladılar. Hareketlerinden tanımaya başladılar. Ve güçleri yetenlere öylesine zulme başladılar ki. Ah, ah canım sahabeler Resulullah. Bu yalnız günde yalnız bırakmayanlar. Mila! Ammaaaal! Ammaaaal! Ne yapıyorlar sizi? Salimler! Sümeyye! Dokunmayın ona! O bir kadın! Dokunmayın ona! Amma Allah'ım amma! Amma! Ne yapıyorsunuz onlara? Ne yapıyorsunuz? Dokunmayın onlara! Götürmeyin iç kendileri! Sümeyye! Sümeyye! Sümeyye! لا توزّم الناس ديورن، هاير، هاير La ilahe illallah. الله، Resulullah. رسول الله، إملاء إملاء أحد يعكر يور، أحد لا توزّم الناس دي، هاير، بذكر مزاتب، هاير هاير، هاير، هاير، Benim Rabbim هاير، هاير، هاير، هاير، هاير، هاير، هاير، هاير، هاير، هاير، هاير، Allahü's-Samed... ...lem-yelid velem-yulad... ...velem-yekull-e-hukuhu velehad... ...hani çocuk... ...belki de sana gülü diye öğretmişlerdir... ...ihlas suratını okursun değil mi? İhlas odur Bilal'i... ...hep hatırla okuduğun zamanıyla... ...imandı bu... ...nasıl bir iman... ...imanın... ...böylesine çok mu lezzetli bir tadı vardı ki... ...bırakamadılar... ...vazgeçmediler... ...aşkın atmosferine girmişlerdi... ...aşkın manyetik alanına girmişlerdi... Artık ne yaparlarsa yapsınlar... ...kimse onları... La ilahe illallah Muhammed'in Resulullah demekten vazgeçiremiyordu Canım peygamberin, çok üzülüyordu onlara Yasir ailesine işkenceler yapılırken Ey Yasir ailesi diyordu sabredin Sabredin Allah sizi cennetine koyacak Sümeyye şehit Yasir şehit Onlar, onlar cennete tam iman ettiler Vallahi cennet var Billahi cennet var Cennete gideceklerine kesin iman ettiler Yoksa ben bugünkü hayatımla Sanki cennet yokmuş gibi Allah'ım affet Affet Allah'ım Bugünkü günahlarımızla o günlere leke düşürmeyelim Resulü Aleyhisselatü'nü Çok üzgündüm. Allah onu anlat diyorum. Anlatım Mekke'den çıkmak istedi. Tayyip'e gitmek istedi. Tayyip'e. Akrabaları, yakınları hem de Öz Amcası bir hakaret ediyor. Yanına Zeyd'i aldı. Ve Tayyip'e gidiyor. Hadi biz de onları yalnız bırakmayalım ha. Ne olur ne olmaz ha. Hani çocuğunu okula bile gönderirken... Ne olur ne olmaz diye gözün yollarda kalır yani. Belki de yanında gidersin ya. O ki Muhammed bize çocuğumuzdan daha evlat. Bana sevgili. Hadi sadece Zeyd ile gidiyorum. Ne olur ne olmaz Tahiti. Hadi sen de gel. Hadi. Hazırla yüreğini. Dayanır mısın Tahiti? Anlatacaktı onlara. Arabistan çölünün ortasında yem yeşil taif. Bugün dahi Arabistan'ın meyvesini sebzesini orası çıkarıyor. Nasıl olmuştu bu? Düşünsenize diyecekti. Bir çölün ortasına meyveler, sebzeler, bunca nimetler düşünsenize Allah'a diyecekti. Allah birdir. Bu putlarınızı bırakın diyecekti. Allah birdir. Allah görülmez. Onu ancak cennette görebilirsiniz. Hadi öyleyse cennete gidin. Dinleyin, ben onun elçisiyim. Dinleyin, size hakikati söylüyorum diyecekti. Ama söyletmedi <gülüyor> Söyletmediler. Ve Resulullah taşlamaya başladılar. Çabuk eyyanlarım! Resulullah'tım! Zeyd koş! Zeyd siper et koş! Zeyd koş! ceberat geldi. Resulullah taşlanlar. Ya pensaililer, taşlayınlar. Allah'ın nurudur taşlamayın. Zeyt koş. Zeyt, koş. Zeyt koş. Zeyt seslen. Pasta Resulullah geliyor. Hadi sen de koş. Hadi sen de. Zeyt koş. Allah'ın nurudur taşlamayın. Haydi Resulullah'ın vücudundan kanlar akıyor... ...ayaklarından kanlar sızıyor yerlere. Acaba toprak nasıl ağladı ki? Acaba gökler ne yaptı? O kendi diye sevilen ağaçlar ne yaptı? Çiçekler ne yaptı acaba? Sevinç içinde kalan bebekler ne yaptı acaba? Ne yaptı acaba? Kıyılır mıydı? Kıyılır Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Tayyip'ten çıktı. Yolda bir ağacın altına oturdu. Hayatında en çok üzüldüğü gündü Tayyip. Allah'ım diyordu. Allah'ım Beni kimlere bırakıyorsun Allah'ım? Beni kimlere bırakıyorsun Allah'ım? Cebrail geldi Dağlar meleği geldi Ya Resulallah söyle İstersen dağları Tayyip başına başına verelim. Hayır dedi Cebrail kardeşim hayır yapmayın Yapmayın sakın Ben gazap olarak gönderilmedim Ben rahmet olarak gönderildim Ya Rabbi deyip ellerini açtı Allah'ım, onlar bilmiyorlar Allah'ım, onları bağışlar. Bilmiyorlar, bilselerdi, yapmazlardı. Onların nesillerinden müminler yarat Allah'ım. Can Peygamber. Düşmanlarına bile hayat, düşmanlarına bile bağışlanma dileyen Peygamber. O gün Mekke'ye döndü. Çok üzgündü. Onu kim teselli edebilirdi? Hayatının en üzgün günüydü. Onu kim teselli edebilirdi? Ancak Allah azze ve Allah Cebrail'i gönderdi. Habibimi bana getir dercesine. Hadi Habibimi bana getir. Cebrail Mekke'ye geldi. Muhammed'i aldı yanına sallallahu aleyhi ve sellemi. Ve yola çıktılar. Bir gece yolculuğu. Miraç. Muhammed Aleyhisselam ve Cebrail Aleyhisselam. İkisi birlikte yola düştüler. Mekke. Bir gece yolculuğu. Kutlu Miraç. Ve Kudüs. Bir anda Kudüs. Kutsal toprak. Kutsal belde Kudüs. Mescid-i Aksa. Ve kubbetü sahra'dan göktere yolculuk. ve Cebrail gezdirdi. Bütün gökleri, bütün peygamberlerle buluşturdu. Hepsiyle görüştürdü ve gökleri ne var ne yoksa. Ve sonra bir yere geldiler. Cebrail dedi ki Ya Muhammed bundan sonra bir adım atarsam yanarım. Bundan sonra ben yokum. Bundan sonra sen varsın. Bundan sonra sen kendim gideceksin. <gülüyor> ...Cebrail orada durdu. Ondan sonrası o gidecekti? Ondan sonrası... ...kapının ötesi acaba... ...bir aşk okyanusu muydu? Aşıklardan başka yüzemeyen. Yoksa... ...bir aşk ateşi miydi? Ancak aşıkları yakmayan neydi bilmem ki? Ve kapı açıldı. Ve Cebrail kaldı geride. Ve Muhammed Aleyhisselam yürüdü. Yürüdü öteler ötesine. Ve... ...ve Allah karşısında Allah Azze ve Celle ve Miraç ve Kutlu Muslat ve Muhammed Aleyhisselam ruhuyla ve bedeniyle Allah'ı görüyor başlığı üzeriyle. Allah Azze ve Celle ona cemalini gösteriyor. Müdminlere sadece cennette gösterecek Allah cemalini. Allah Azze ve Celle Habibine cemalini gösteriyor. Yüzündeki perçem kalkıyor ve Allah cemalini gösteriyor. Her şeyden münezzeh olan Allah. Ve Muhammed Aleyhisselam Allah ile konuşuyor. Musa Turdağ'ın konuşmuştu da, küçücük bir nura bile dayanamayıp bayılmıştı. Ama Muhammed Aleyhisselam onu görüyor, onunla konuşuyordu. Miraç! Ha, doğarken ümmeti diyen her zaman ümmetini düşünen peygamber orada da yüreğinde ümmeti vardı sanki Allah'ına hadi hadi dön ümmetinin yanına diyordu hadi sana hediyeler vereyim buradan mirahçı hediyeleri hadi dön sen onları bırakamazsın ve Muhammed aleyhisselam geri dönüyordu daha yatağı soğumamışken bunca göklerdeki yolculuklar ''Aman Allah'ım, bunun mesajı neydi acaba? Neydi çocuk? Bunu da sen düşün. Büyüyünce belki sen bulursun.'' Ah. Ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, Miraç'tan dönüyor. İnsanlık tarihinde, geçmişte ve gelecekte, yaşarken, bu dünya hayatında yaşarken, Allah'ı görebilen tek insan, Muhammed Aleyhisselam. Üstad Necip Hazır'ın dediği gibi, ''Var sen onu, insansan.'' Ve geldi Allah'a anlatmaya başladı İnsanlara Allah Azze ve Celle'yi La ilahe illa hû El El Rahim El Melik El Guttuz El Mü'min El Müheymin El Azim El Cebbar تكبر الخالق الفارق، المصدر الكفار الكهار الذهاب الرزاق الخطاء الأولمي الكابط رسول جلال والإكرام البدود يا هنان Ya Hak Ya Hay Miraç'tan hediyeyle döndü Resulullah Allah'a anlatıyordu Ve Bismillah dedi Miraç hediyesi namazla Muhteşem bir medeniyet Kurmaya başladı Rahmetenlil Alemin Medeniyet Sevgili Padişah Medeniyetini kuruyordu artık Rahmetenlil Alemin Medeniyetine Bismillah Bismillah, her hayrın başı Bismillah. Bismillah diyordu. Her besmele çekilişte acılar tatlılaşıyordu. Bismillah, bütün çıkmazların anahtarıydı. Bismillah, Bismillah. Namazla kırıyordu. Rahmeten alemin medeniyesini namazla, namaz. İnsanı kötülüklerden avı kayar bu O muhteşem sırca İlahi fermandı. Namaz insanı kötülüklerden alıkoyardı. Artık bu medeniyetin mensupları kötülük yapamayacaktı. Yapmayacaklardı. Yapamayacaklardı. Çünkü namaz kılacaklardı. Namaz insanı kötülüklerden alıkoyardı. Artık kötülükler gidecekti. iyilikler gelecekti. Güzellikler gelecekti. Anlayış gelecekti. Şefkat, merhamet, sevgi, hoşgörü. Her şey bir arada gelecekti. ha Ama bu namaz kılanlar... ...kötülük yapanlar da var arasında. Hayır, hayır. Acaba onların namazı, namaz mı ki? Namaz. Eğer o namaz namazsa... ...namaz kılan asla kötülük yapamaz. Asla. Çünkü ilahi fermandır, ayettir. Allah'ın hükmüdür. Ve Resulullah... ...muhteşem bir medeniyet kuruyordu. Muhteşem bir medeniyet, Evet. Müslüman olmayanların veya bu muhteşem medeniyetin dışındakiler Onlarda neler var acaba hayatta Neler var diye Merak ettim Bir Viyana'ya gitmiştik gözdeşi geceleriyle Dedim ki organize eden arkadaşlara Beni bir papazla görüştürebilir misiniz Görüşürüz dediler Telefon ettiler Ve gittik Ha Anlattı kiliseyi anlattı İşte neyse İşte oraları anlattı filan hasıl. Sonra çalışma odasına oturduk, dedim ki, siz ne yaparsınız, ne var hayatınızda, yani nasıl yaşarsınız, nedir sizin ölçüleriniz, söyler misiniz? <gülüyor> <gülüyor> Dedi, kapıda bir şey var çıkışta, bir su var şöyle bir duvara yaslanmış, küçük bir tas gibi bir şey, içinde su var. İşte onunla dua ederiz, başka, dua, başka dedim, başka, dua. Dedim ki, başka, dua. <gülüyor> Sonunda dedi ki bana anladım dedi senin sormak istediğini. Ben İslamiyet'i araştıran birisiyim. İslamiyet'te olduğu gibi bizde detaylar yok. Yani hepsi ondan ibaret. Başka hayatı kuşatan, canım birinden biri. Elhamdülillah Rabbime, Allahum sana şükürler olsun, beni İslamiyet'in mensubu yaptın, sana şükürler olsun, beni o güzel Peygamber'e, Muhammed Aleyhisselam'a ümmet eyledin. Canım peygamberim bana her şeyi anlattı. Her şeyi muhteşem bir medeniyet kuruyordu. Hayatın bütün dakikalarını değil saniyelerini anlarını bile anlattı. Ne yapmam gerektiğini, neler yapmam gerektiğini bana gözlerimi anlattı. Gözlerimi nasıl kullanmam gerektiğini o kadar kıymetliydi ki. Neler yapmam gerektiğini, nerede açmam gerektiğini, nerede kapatmam gerektiğini anlattı bana. Bak diyordu. Kainata bak, kainat ekranına bak. ''Her şeye bak, huzuru bulacaksın. Yaşamanın lezzetine varacaksın. Sakın ola, sana hayatı karartan basit kanlara değil. Onlar da kapat gözlerini.'' diye tarif ediyordu bana. ''Bak'' diyordu. ''Kabe'ye bak, sevaptır. Denizlere bak, ibadettir.'' diyordu. Ha, anne babanın yüzüne bak, ömrün uzar.'' diyordu. Ha, eşinin yüzüne bak sevgile, günahların dökülür.'' diyordu. ''Sevgili peygamberim, yeşilliklere bak.'' diyordu. ''Allah'ın yarattığı şeylere bak, rahatlarsın. Psikolojik hastalıkların asla olmaz. Asla!'' ''Bak'' diyordu. ''Allah'ın yarattığı sanatını seyret.'' O zaman hiçbir hastalığın olmaz, hadi. Ellerimi anlatıyordu bana, ellerimi, ne yapacağımı. ''Haramlarda çek diyordu, bağla, kullanma sakın ellerini. ''Ha, Güzelliklere uzat, ilme uzat, ilme, irfana. Bana nasıl doktor, nasıl mühendis olacağımı anlatıyordu.'' Bir madem mühendisi olup toprağın içindeki hikmetlere nasıl bulacağımı, bir çiftçi olup toprağı nasıl ekeceğimi anlatıyordu bana. Hem bir rastronat alıp göklere nasıl çıkacağımı kadar her şeyi anlatıyordu. Göklere anlatıyordu bana Kur'an'da yesadu ayetiyle. bana sevgili peygamberim her şeyi ayaklarıma anlatıyordu. Nerelere gitmem gerektiğini, nerelere gitmem gerektiğini anlatıyordu. Canım peygamberim, sevgili peygamberim kulaklarıma anlatıyordu bana. Neleri işitmem gerektiğini, neleri işitmemem gerektiğini. Hepsini anlatıyordu bana, kalbimi anlatıyordu. Neleri sevmem gerekti. Sev diyordu. Anneni, babanı çok sev. Sev diyordu. Sev bana. ...çocuklarını sev, arkadaşlarını sev... ...insanları sev... ...sakın or görme... ...Allah onları insan olarak yaratmış... ...sev diyordu... ...kalbini kullan, kullan kalbini... ...hambuz, nefret, kin, haset... ...sakın onları oraya sokma diyordu... ...nasıl tüccar olacağını anlatıyordu... ...alacakları verecekleri nasıl vermen gerektiğini anlatıyordu... ...koca bir saybalık... ...ayetle anlatıyordu canım peygamberim... Dürüst tüccarlar şehitlerle beraberdir diyordu... ...bu bana... Bana idareciliği anlatıyordu. Eğer idareci olursan Adalet hükmet diyordu. Adaletle hükmeden adil olan hükümdarlar ve idareciler şehitlerle peygamberlerle beraber olacaklar diyordu. Canım peygamberim sev insanları diyordu idarecilere. Sev ki onlara ancak hizmet edebilirsin. Çünkü sevdiğine haksızlık yapmazsın. Ama sevmezsen insanları onlara zulmedersin. Anlatıyordu bütün detaylarıyla her şeyini. Eğer fakir olursan sabırlı ol diyordu. Sabırlı ol. Allah cenneti sabreden fakirlerle dolduracak diyordu. Hangisi? Hangisiydi? Cennete girmedi Yoksa fakir olmamak mı? Ah, canım peygamberim. Sabırlı ol. Bu dünya fani diyor. Kapitalistler gibi fakir düşmanı değildi. Fakirlere ezan değildi. Fakirlerin... Başındaki şefkateli sevgili peygamberim, anlatıyordu bana. Peki ya zengin olursam ne olacaktı? Anlatıyordu bana sevgili peygamberim, cömert ol. Cömertler cennete giderler, ediyordu. Başkaları gibi zengin düşmanı değildi. Herkesi sevendi. Bir suyu kaç yudumda içeceğimi tarif ediyordu. Başımı yastığa nasıl koyacağımı anlatıyordu. Sevgili peygamberim. ...muhteşem bir medeniyet kurdu. O medeniyetten sadece bir küçük katre Hani hayaller kuruyorsun ya düğünün için... ...düğün gecesi... ...hani bir hocaefendi gelir ve dua eder değil mi? Der ki... ...kurulan bu yuva Allah'ım... ...Ali ile Fatıma'nın yuvası gibi olsun der. Biz de bütün yüreğimizden amin deriz. O kutlu çiftin... ...nikahları gökte kıyılmış... ...Ali ile Fatıma'nın... ...o yuvalarından sadece bir katri. ...ramazan günü. Oruç Ali ile Fatıma. Ali o gün... ...bir şeyler bulabilmişti işte. İftarlık evine götürmüştü. Ali... ...bu kerem Allahü ve C'e. yanına gitti. Fatıma... ...çok fazla bir şey getiremedim ama... ...kusura bakma bunları getirdim iftarlık. Biliyorum dün de çok fazla bir şey yiyemedin ama... ...kusura bakma Fatıma. Ne demek Ali'm ne demek. Allah senden razı olsun... Biz berekete inanmışız Halim. Olsun. Ben şimdi bir şeyler hazırlarım. Medine'yi veredir. Bilal-i Habeşi akşam ezanını okuyacak ve Müslümanlar oruçlarını açacaklar. Ezan okunmak üzeredir. Buyur kardeşim. Ne istiyorsun? Ya Ali çocuklarıma bugün bir şey alamadım. İftar soframızda hiçbir şey yok. ...bize biraz bir şeyler verir misiniz? <Gülüyor> Fatıma. Ali ver. Ama Fatıma dün de fazla bir şey yemedim. Bu ancak sana yeter. Ali ver. Ama Fatıma. Ali ver. Ali... ...sofradakileri toplar... ...ve... Kapıda gelen arkadaşına, kardeşine verir. Buyur der. Afiyet olsun. Allah harcamanızı kabul etsin. Ali çok üzüntülü. Peygamberin emaneti, çok sevdiği eşip İftarda, sofrada hiçbir şey yok artık. Sağırda mı? Zaten gece yarısı ne bulabilir ki? Sabah zor bekler Ali. Sabah olunca hemen çıkar, hemen bir şeyler yapmalıdır, çalışmalıdır. Fatimasına az olsa helal lokma götürmelidir. Hadi çalışmaya başlar, bir şeyler olur. Çalışır işte hızlı iş erkeklerin üzerinde, çünkü erkekler güçlü yaratılmışlar, hayatın kavgalarına dayanmalılar. Hadi çalışır, dedinir çabalar ve sonra ve sonra koşar kazanlıklarıyla bir şeyler olur ve Fatimasına koşar, Fatimasına. Fatıma bak getirdim işte bir şeyler. Tamam Alim tamam. Şimdi hazırlarım ben. Sen de dünden beri bir şey yemedin. Ama Fatıma yine az bir şey getirdim. Kusura bakma. Alim ne demek Allah senden razı olsun. Benim için çalışıp çabalıyorsun. Ezanları okunmak üzeredir yine. Buyur kardeşim. Ne istiyorsun? Ya Ali. ...soframızda bugün bir şey yok. <gülüyor> İftarlık bize biraz bir şeyler verebilir misiniz? <gülüyor> Fatıma... ...Alimber... ...ama Fatıma... ...Alimber... ...ben dayanırım Alimber... ...ama babamdan ayrılığa dayanamam. Babacığım diyor ki... ...komşusu açken tok yatan benden değildir diyor. بابام دن ازدواج نمی‌امم، اما اصلاً دن ملیم برد. فاطمای دو گند راست فاطمای ملیم برد. من بابام ayrılamam ازدواج نمی‌امم ملیم برد. gelen kardeşine hiçbir şey hissettirmeden sanki evde çok şeyler varmış da birazını veriyormuş gibi. Kardeşine verir. Allah بیایید kabul بیایید Afiyet olsun. Kardeşlik medeniyetidir bu. Irkı olmayan, coğrafyası olmayan, mekanı ve zamanı olmayan kardeşlik medeniyetidir bu. Çıkarcıların içine giremeyeceği, membaa içine giremeyeceği bir medeniyettir bu. Komşuza açken tok yatan benden değildir. Çıksın medeniyetimden dercese... ...komşularımızdan açılan var ya Küçük çocuklar... ...söyleyin... ...Somali'de, Etopya'da... ...ne bileyim işte... ...Afkıristan'da bir milyon... ...bir buçuk milyon açlıktan ölmüş... <gülüyor> ...komşusu açken Tokya'dan... ...benden değil çocuklar. <gülüyor> İletişim çağında artık... ...bütün dünya bize komşu olmadı Söyleyin Allah aşkına. Ya biz Resulullah'ın yanına gittiğimizde bahşer gün. Sen komşuların açken, sen tok yaptın. Benden değilsin dersen eteceğiz. Canım peygamberim. Hiçbir tarihte bu tarihteki gibi aşıktan ölen çocuk olmadı. Sadece bizim asrımızda oldu. Dünyanın e beşte biri kanunu doyuyor. İşte dördü aç. Rahmeten lil alemin medeniyeti kurdu Resulullah. Şimdi insanlar onu bırakınca perişan oldular. Öyle bir medeniyet kurmuştu ki 23 senede tek başına kalbi taşlaşmış, kendi kız çocuklarını diri diri toprağa gömen insanların arasında. O insanların arasında kurdu. O insanları karıncayı bile ezemeyecek kadar şefkatli birer yürek yaptı. 23 senede tek başına. Ah, haksızlıklar vardı. İnsanların hakları gasp ediliyordu. Nilin kıyısında... ...bir kuzuyu kurt kapsa... ...Allah hesabını benden sorar diyen Ömerler çıkardı. Devletin işini yaptığı zaman... ...devletin mumunu... ...kendi işini yaptığı zaman... ...kendi mumunu yakan... ...adil idareciler çıkardı. Öylesine ahlaksız bir toplumdu ki... ...öylesine berbat bir toplumdu ki... ...Kabe çıplak tavaf ederlerdi. Hepsi birlikte. Öyle bir ahlaksız toplumdan... ...bir kadını gördüğü zaman... ...yüzü kızaracak... ...ifvet ve haya abidesi... ...Osmanlar çıkardı. Sevgili peygamberim... ...Rahmetellil alemin... ...niyetini kurdu. Haa 23 senede... Şimdi yıllardır, bütün dünya bir araya gelmiş, devletler, hükümetler, sivil toplum kuruluşları, vakıplar, dernekler, insanlar, her biri çabalıyorlar, yasaklar, cezalar, bir küçük sigara illetinden kurtulamadık. Asıl Saadet'teki yetiştirdiği insanların seviyesine, kıyamet kopana dek hiçbir insan yetişemeyecek. Semaların yıldızlarını yetiştirdi. Semalara yıldız diye taktı her birini Hangisine uysanız yolunuzu bulursunuz diyordu O bir sevgi padişahı Yasaklarla cezalarla değil Üçki yasal geldiği zaman hani ona yasak diyoruz ya İşte bir şey Bütün şarap testileri kırılmıştı yerlere değil, yasakla değil, sevgiyle. Söyleyin bana O sahabiler O şarap testilerini, küplerini, kırarak kerveleri döken sabiler, ...cehennem korkusundan mı döktüler? Yoksa rasulha olan aşklarından? Abacık değil mi? Abacık, sevgiden, aşktan. Aa. ...sevgi o. sevgi padişahıdı. Sevgi padişahı. Evet, bir padişahdı. Sarayı vardı, tahtı tacı vardı. Bizanserçileri Medine'ye geldikleri zaman Diyorlardı ki Nerede kralımızın sarayı tahtı neresi Bizi ona götürün Vardı Sevgi padişahının Bir sarayı vardı Tahtı taçı vardı Sevgi padişahım Vardı Onun da bir sarayı vardı Onun da tahtı taçı vardı Bekap dedim. seydi dağlar altın olurdu. Bu da ekmeğini bir kere olsun doyasıya yemedim. İşte onun sarayı bu. Onun toydu bu. Aşık Ömer radıyallahu anh. ehli bekten olmadığı için Resulullah'ın evinin içinde neler olduğunu pek bilmezdi. Bir gün ne olduysa Resulullah'ın yattığı odaya girdi. Bir baktı ki Resulullah hasırda uyuyor. Üç kırıklarla ağlamaya başladı Ömer, aşık Ömer. Resulullah onun hıçkırıklarına uyandı demeyeceğim, diyemeyeceğim. Çünkü Resulullah uyurken de uyanıktı. Çünkü Resulullah önünü gördüğü gibi arkasını da görürdü. O bir nurdu. Okuyun. Ey güzel çocuk, tatlı çocuk. Baban sana oyuncaklara uçan derse yer. Bu sene karnen iyi olursa Sana şunu alacağım, bisiklet alacağım filan derse yer. Babacım di. Bana peygamberim anlatan kitaplar getirdi. Bana peygamberim anlatan sevimler getirdi. Yavrum, biz sadece onun adını öğrendik. Peygamberimizdir. Seviyoruz dedik ama sevmek benzemek demekti. Öğren bir tanem, öğren peygamberim. adam gibi yaşa. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e ya derdim ya aman. Neden ağlıyorsun? Ya Resulallah biz asıparatorları, ehram kislaları kuş süyataklarda oturuyorlar saraylarda celalle öber. Revamıdır ya Resulallah? Onlar birer salih bunlar ortaya yeterken Devam mıdır? Bak hasırın izi yanaklarına çıkmış. devamıdır mıdır? Sen hasırda yaşıyorsun. İstemez misin ya Ömer? Dünyaların ahiret bizim olsun ya Ömer. Büyü yavrum. Ama dünya için büyüyeme yavrum. Arzulardan söz ediyorum. Yüreğinde hiç dünya arzuları olmasın bir tanem. Sana gelip soracaklar, sormuşlardır. Bundan sonra da soracaklar. Büyünce ne olacaksın? Amcalar, teyzeler soracaklar. Sen deki onlara, sana soranlara. Amcacım, ben büyünce Rasulullah Kese Rasul'un başında komuş olacağım. Nasılsa bir şeyler olursun. Ne fark eder? Allah çalışanı sever. Ha bir köşe başında simitçi olmuşsun. Ha doktor. Allah çalışanı sever. Doktoru sever de simitçiyi sevmez. Hepsini sever. Ama çalışanı sever. Önemli olan onun komşu olabilmekti. Delikanlı. Sakın beni yanlış anlamayasın ha. Ben arzulardan söz ediyorum. Dünya arzuları. Ahiret arzuları. Dünyaya onlar hükmetsin... ...Müslümanlar köle olsun demiyorum. Demeye ihtiyaç hissetmiyorum. Çünkü aşıklar köle olmaz zaten. Köleler aşık değildir. Aşıklar da köle olmaz. Unutma. Soğan ekmekle bu dünyada. Hazırda yat. Ama köle olma. Unutma. Ben nezelden beridir hür yaşadım... Her yaşarım sözünü sakın unutma. Sakın unutma. Ve veda haccı. Veda hutbesi. Kendini insanlığa adamış peygamber. Aleyhissalatü vesselam. Her şeyini insanlık için koşturdu. Yanı başındaki Mekke'ye hacca sadece bir kere gidebildi. Oysa haccın kıymetini o kadar çok anlatmıştı ki. Ve veda hutbesi. Arap attı. Ey insanlar diyordu Ben size her şeyi anlattım değil mi? Ey insanlar Ben size her şeyi söyledim değil mi? Ben size her şeyi tarif ettim değil mi? Anlattın ya Resulallah Anlattın Anlamazlığa getiren biz Sen her şeyi söyledin canım peygamberim Biziz. Sen her şeyi tarif ettin, her şeyi. Göklerdeki yıldızlara kadar, konuşurken ellerimizin nasıl yapmamız gerektiğine kadar. Yapmayan biziz, uygulamayan biziz. Canım pek. Yüz binden fazlası abi. Hepsi birden aykırdılar Resulullah böyle sorunca. Sen her şeyi anlattın ya Resulallah dediler. Şahid ol ya Rab! Şahid ol ya Rab! Şahid ol ya Rab! <gülüyor> Medine-i Mescid-i Nebevide, son günlerde, bir hutbede peygamber, Allah, kulunu iki tercih arasında bıraktı diyor hutbede. Kulu da Allah'ın seçti diyor. Böyle deyince, safların arasındaki Ebu Bekir'i sındık, ağlamaya başladı. Çünkü Resulullah, vebatının haberini veriyordu. Onun ayrılığına nasıl dayanacaklardı? Nasıl dayanacaktı Ebu Bekir'i onun ayrılığına? ''Nasıl dayanacaktı Ömer?'' ''Kim Muhammed öldü derse başını vurdum.'' diyecekti. Bilal... Bilal nereye baksam Edino'da onun hatıralarını hatırlayıp dayanamayacaktı. Terk edecekti Medino. Ya Fatıma nasıl dayanacaktı? Biricik kızı Fatıma. 25 yaşındaydı. Altı ay bir hüzün evi kurdu kendisine. Altı ay Resulullah için babacı için ağladı Gülerken onu kimse görmedi Doktorlar var mı aramızda İnsan hasretten can verir mi ya Fatma 25 yaşında Babasının olan hasretinden can verecekti Ondan sonra gelecek ümmeti Ne yapacaktı onsuz O yüzünü göremeyecek Enes'in anlattığı Kadip eden İpek'ten yumuşak ellerini öpemeyeceklerdi artık. Ayşe'si yanı başındaydı. Resulullah o kadar hastaydı ki. Elleri yatağından iki yana düşüyordu. Resulü Nümeyra'sı Ayşecik oradaydı. Hiç bırakmıyordu onu. Vücudu ateşler içinde yanıyordu. Ayşecek Bezleri ıslatıyor Onun ateşini almaya çalışıyordu Vücudunda gezdirerek Alında biriken domur domur terleri siliyordu Sahabeler köşe başlarında çöküp kalmışlardı Peygamber ölür müydü? Ölecek miydi? Melekler habire Resulullah'ın bulunduğu odaya gelip gidiyorlardı Cebrail gelip gidişini sıklaştırmıştı. Çok üzgündü peygamber ama. Çok üzgündü. Neden üzgündü? Oysa Mevlana. Öldüğünde defler çalın bayram edin. Ölüm benim için bir düğün gecesidir. Allah'a kavuşacağım diyordu. Ha. Sevincinden neredeyse yeri yerinden anlatacaktı. Ama peygamber ise üzgündü. Peygamber aşığım evlana, ben Ahmedi i Muhtar'ın ayağının tozuyum diyordum evlana. O böyle sevinirken ölümüne, peygamber son günlerinde neden üzgündü? Cebrail geldi. Ey Allah'ın Resulü dedi, Allah'tan selam getirdim, haber getirdim. Allah senden soruyor. Habibim yoksa bana kavuşmak istemiyor mu? Ne demek ey Cebrail kardeşim? Ben Allah'ı çok özledim. Ben Allah'ı görmek istiyorum. Çok özledim. Ona kavuşmak istiyorum. Allah senden soruyor ya Resulallah. Öyleyse neden üzgünsün? Ey Cebrail kardeşim. Ben Allah'a kavuşacağım ama... Ben mutluluğa öleceğim ama... Benden sonra ne olacak. <gülüyor> Şu ümmetimin hali ne olacak? Çalın peygamberim. Öyle bir peygamberi nasıl güzellikle çalamadım ki? Sanki peygamberim şunu demek istiyordu. Ya acaba ben onların arasındayken çöllerde susuz kalırlardı. Parmağımı uzatırdım. Çeşme gibi akardı parmaklarım. Kanı kanı doyarlardı suya. Aç kaldıkları zaman sofralarında bir lokma olurdu, doyamazlardı. Ellerimi uzatırdım o lokmaya, o lokma ellerimde bin lokma olurdu, doyardardı hepsini. Hastaları vardı. Hastalarına gider ziyaret ederdim, başlarını okşardım. Hastalar şifa bulurlardı. O dertler gelirlerdi benim yanıma. Benim yanında Allah'a dua ederlerdi. Allah benimde yapılan duaları kabul eder. Kader, o terbinde bir gelmiş ve gözü çıkmıştı. Koşmuştu bana. Benim genç bir hanımım var. Şimdi ben bu şekilde ona nasıl döneceğimi demiştim. Ben de demiştim ki ona, ey Kader, İstersen sana dua edeyim. Allah seni cennetine koysun. Bunun yerine istersen gözünü takayım. Akıllı katede ya Resulallah hem dua et cennete gideyim hem de gözlerini ak demiştim. Alıp gözünü takmıştım yerine. Hanımının yanına öyle gitmişti. Bazen gafret olurdu insanlarda. Pervaneler gibi ateşe koşarlardı. Ben onları tutardım veya beni görünce vazgeçerlerdi günahlardan. Şimdi ben onların arasından ayrılınca... ...onların halinde ne olacak? Yine pervaneler gibi ateşe koşarlarsa... ...günahlar işlerlerse ne olacak? Cebrail aleyhisselam gitti. Cebrail Emin gitti. Ama tekrar, tekrar gelecekti. Bir haberle. İsterseniz o gelmeden önce... ...Rasulullah neden üzülmüştü onu konuşalım. Resulullah aleyhisselatü vesselam miraçta... ...her şeyi görmüştüm. İnsanlığın tüm geçmişini ve geleceği... ...hani şimdi siz burada oturuyorsunuz ya... ...şu sokağı göremezsiniz. Ancak bu kapıdan çıkınca bu sokağı görebilirsiniz. Ankara'nın girişinde ne var... ...veya Adana çıkışında ne var şimdi göremezsiniz. Ama bir uçağa biner... ...yukarıya doğru çıkarsanız... ...Ankara'nın bütün çıkış ve girişlerini görürsünüz. Neler doluyor? Öyle değil mi? Rasulullah Aleyhisselatü Vesselam miraça yükseldi. İnsanlığın tüm geçmiş ve geleceğini gördü. Bugün nerede gördüm? Onun için mi üzüldü <gülüyor> Cebrail gelmeden önceki o üzül türü konuşalım isterseniz. Bugünleri Rasulullah Aleyhisselatü Vesselam Bugünlerde görmüştü. Merhaba, merhaba Vessel, ne yapma? Benlerin geldi mi? Gelme, ne Ya gel şuraya gel. Bir, iki, üç, dört, beş, oh, oh, oh. altı, bir, iki. Abi, daha başlamadan taş çalıyor he. Öyle hemen atı vurma bak benim kafam dönüyor yavaş yavaş bana ya. Ya gelsene şuraya ya. Bir dakika ya, bir ayda iki, yine bir üç, gaz yakalamışız elimden alacağım diyor. Bir, iki, sen. üç. Eee? Gel Ayas, sen üç. gel gel. Geçti gel. abi burada bir kaz varmış. Bir, <gülüyor> iki, üç. Bir, iki, üç, dört. <gülüyor> bir, iki, üç, dört. Ya hadi be ya! Dur ya! 5, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 1... Tavla oynuyor! Bir kaboncuk oynuyoruz kardeşim burada. Gaskit ya! <gülüyor> sen oynama! Versin. Ben de bir şey biliyorsan edelim. Neyle kar... oynayacağız? Çayına kahvesine, neyle oynayacağız? Çayına kahvesine, oynama! Neyle oynayacağız ya? Oynarsanız iyi ben oynarım. Ne yapacaksın yine ben oynayıp da? Ekmeğimizi taştan çıkaralım be! Tamam, eşle oynuyoruz. Eşle oynayacağız. Ekmek karası Yok canım. Gel bak biraz Allah'ını seversen ki Helva, helva. Döner, şey döner, döner. Gel bir bak birazı helva. He. Tamam. Bak, benle oynuyor nasıl biliyor? Düşüyor. Beni gölü çıkmıyor ya. <gülüyor> Sen yapacağım elim. Veşer televizyonda de aklıma geldi ya. Geçen senin kızı gördüm. Televizyona çıkmış dans yarışmasına bile katılmış. Ana. Oo. Evet ya, benim kızım televizyona çıktı. Televizyondaki ablalarla özenmiş. Baba dedi, ben de onlar gibi giyinmek, onlar gibi gezmek istiyorum dedi. Oho. Ve de tabii kızım, haklısın dedim. ne götürdüm. <gülüyor> i̇yi ya, şey abayı ya. yapsın valla. Tamam, <gülüyor> yani kızım kabiliyetini kullansın, para kazansın, hayatını kurtarsın. Öyle değil mi? Tabii tabii, iyi olur. Güneş, eğer güneş. şöyle birinci plan olursa, bir tane de futbolcu koca bulur kendini. Doktor olsun, doktor. Yani arkadaş, senin anlayacağın benim kızım şöhret olacak. Şöhret! <gülüyor> Bir de ya bak parizmada dinleyelim ayağım. Be. Be. Ne yapar? Taşı çalın. Ne oyunu oynayalım. Beyler sessiz olun. Bir de haberleri dinleyelim. dinleyelim arkadaşlar. Karıştı iş. Haber gündeminden iyi akşamlar. Danimarka'nın muhafazakar gazetesi Yılan Spost'un ifade özgürlüğü çerçevesinde Hazreti Muhammed'in başında aha. bomba şeklinde bir sarıklar aha. ve Bu daha abi. başka Bu şekillerde aha. gösteren karikatürler yayınladı. Ardından ayrı ya. ya. sayfalarında yer verdi. Adı geçen gazeti Fransa aldı. İtalya ve İspanya'da 7 ayrı gazete aynı karikatürleri yayımladı. yapıyor. da Avrupa ülkelerinin karikatürleri da derinleştirdi. Fransa, Almanya, İtalya ve İspanya'da 7 ayrı gazetenin bu karikatürleri yayınlaması Avrupa liderlerinin şiddetle baş neden oldu. Ya, hayır öyle. Ya şu haberi تن نگارنم مزیت عجیب تو شونه بیتنه لبلاه. حسندی. راکیده. نه. نه. نه. نه. نه. نه. نه. نه. نه. نه. نه. نه. نه. Doğru. نه. نه. نه. ...oyun oynuyorsunuz. Doğru. Biraz önce neydi o... ...televizyondaki haberler? Karikatür krizini söylüyordu. Ya. Karikatür krizin üzerine... ...oyunda ne gidiyor ha? Oynayın beyler, oynayın. Sevdanız mı tükendi yoksa ha? İçinizden biraz olsun kıpırdama hissi gelmedi mi ha? Yoksa sevmiyor musun artık ha? Ben Resulullah için canımı bile veririm. Öyle mi? Evet. Ha, verirsin ha. Veririm tabii. Ya sen? Tabii ki ben de veririm. Ya sen? Ben, ben vermez miyim sanki? Ya sen? Ben de veririm. Ha, ya sen? Ben de veririm. Ya sen? Anne canımı veririm. Ne kadar hayatı kumar oynar gibi yaşasanız da biliyordum. O yüzden geldim. Size inandım da geldim. Biliyorum. Ne kadar günahlarınız, eksikleriniz, yanlışlarınız olsa bile... ...sevdanız bitmedi. Bitiremeyecekler. Ya sen ahbap? Yerinden bile kıpırdamıyorsun. Peygamberim için ben de canım veririm ama... ...kış kişiler ne yapabilirsin ki? Hı. İki üç kişi sadece ha? Öyle mi? Onlar çok güçlü. Ya! Onlar çok güçlü ha? Onlar Muhtade'de de göçüydüler. Onlar Malazgirt'te... ...Çanakkale'de de göçüydüler. Evimde ve işimde kullanmak için elime neyi alsam onlara... ...bizden adam olmaz. Doğru... ...adam olmak lazım. Ama... ...böyle mi ha? Söylesene bana. Bununla mı adam olacağız ha? Böyle mi? Oyunda oyun mı? Bak arkadaşlarına ayağa kalktılar. Sen kalkmayacak mısın hala? Dedim ya sana, iki kişiyle ne yapabilirsin ki? Nasıl iki üç kişi? Burası doğru anlıyor musun? Peygamber aşıklarıyla dolu burası. Evet iki üç kişi. İki üç kişi değil, sen sadece bunları görüyorsun. Hadi söyle, sen de söyle. Sen de kalk ayağa da görsün, kalk ayağa. Hadi sen de bak, Peygamber aşıklarıyla görsün. Bak geliyor da sıra.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 Ne oluyor? Ne yapıyorsunuz? Nereye gidiyorsunuz? Danimarkalılara haddini bildirmeye. Evet. Durun. Durum bir yanlış yapmayın durun. Biz biz rahmet peygamberinin ümmetiyiz. Durun. Biliyorum katlanmak zor. Biliyorum dayanmak zor. Ben o karı kızı gördüm? Biliyorum dayanmak zor. نور نهاییه یا Ama... اما، اما بیست رحمت پیامبر نه نمتی است. ضعیف اون اتیز. نه چی بود؟ نه چی بود؟ Onlar bilmiyorlar. Allah'ım onların nesillerinden mümkünler yaratı Allah'ım. Onlar bilmiyorlar. Ama sen biliyorsun, sen biliyorsun, sen biliyorsun. Ben biliyorum, biz biliyoruz. Eğer kalkacaksan ya, eğer bir şeyler yapacaksan sabah namazlarında kalk. Camileri doldur. Seccadeleri masum bırakın. Eğer bir şey yapacaksan onu yap. Vefat ederken, elleri yana düşerken, ey ümmetim namaz diyordu. Eğer bir şeyler yapacaksan, diyeceksen, Resulullah'a aşun etmek istiyorsan, onun sünneti senyesini yaşa. Şimdi kim bilir, kim bilir, selavatlarımızı toplamaya gelmiş melekler, Kim bilir belki de Medine'ye haber saldılar. Ya Rasulullah dediler kim bilir. Hani senin Uhud'da selam gönderdiğin. Hani Ebu Zergıpari'ye ben onları çok özledim dediğin. Beni görmeden sever, beni görmeden iman ederler dediğin ahir zaman ümmetin. Ankara'da bir salonda aşkına ayağa kalktılar. Belki de melekler bu haberi söyleyince Resulullah'a. Şefkatli peygamberim... ...beyaramayıp buraya gelecek kim bilir? Olur metini çok sever. <gülüyor> ne duruyorsunuz öyleyse ya gelirse. Hadi kaldırın şunları. Onu böyle mi karşılayacağız ha? Kaldırın. Kaldırın her şeyi. Kaldırın. Bütün yanlışlıkları kaldırın hayatımızdan. Kaldırın bunları. Onu... Onu böyle mi karşılayacağız ha? Hiçbiriz kalmasın kötülüklerden, yanlışlıklardan, onu üzecek şeylerden hiçbir şey kalmasın. Ne olur kaldırın. Ne olur kaldırın ya gelirse ha. İmam Ali Kerim diyor. Eyünesin etsin büyük imamı. Onun nerede söz edilirse onun ruhaniyeti oradadır diye. Ya gelirse? Hazret hayatındaki bütün yanlışıkları rahat keke Onun uçlu gitmeyen her şeye at dedikoduları, gıybetleri...